Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü ve ala Resulillah. Müslüman olarak düşünce ufkunu açmaya çalışıyoruz. Zira Allah düşünecek akıl sahiplerine din indirdi. Düşüncenin, düşünmenin, tefekkürün akletmenin olmadığı bir yerde, din olarak yol almak mümkün değil. Zannedilir ki, okuyup filozof olanlar düşünürler. Mesela köyünde ineğinin arkasında hayatını geçirmiş insanlar düşünemezler. Bu yerinde ve çok oturaklı bir değerlendirme değil. Cennet söz konusu olduğunda, cehennem ateşi söz konusu olduğunda, kabir dünyası ne olacak, kabirde nasıl asırlar geçireceğiz, diye tefekkür söz konusu olduğunda, bazen okuma yazma bilmeyen, çoban diye itham edilen insanlar, çok okumuşlardan daha fazla tefekkür edebildiklerini görüyoruz. Babasının ölümüyle, Mesela o tiplerin daha fazla sarsıldığını görüyoruz. Okumuş, yazmış, mevki, makam sahiplerinin cenazeye de vakit bulamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla düşünmek, tefekkür etmek sadece okumuşların işi ve görevi değildir. İnsanın işi ve görevidir. Okuyamamak bunun için bir özür değil. Kitap, yazarı olmak bir fazilet değil insansan müslümansın müslümansan tefekküre mecbursun zira tefekkür kabiliyeti olamayanlar şimdi izah edeceğimiz gibi cennetle dünya arasındaki farkı karşılaştıramaz dünyayı cenneti kazanma uğruna feda edemez aradaki farkı karşılaştıramıyor çünkü Ebedi hayatla, fani ve ne zaman biteceği belli olmayan hayat arasında karşılaştırma yapamaz. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Günü birlikçi bile değil, saati birlikçi. Yaşadığı için ona Allah'ın ayetleri tesir edemez. Etmez. Bu sebeple mesela cenneti değerlendirelim. İman ediyor muyuz, etmiyor muyuz cennete? Elbette Müslümanız elhamdülillah. Cennette bir sorun yok. Zaten yüzeysel olarak imanda bir mesele yok. Neden aktif duruma geçmiyor bu iman? Onu konuşuyoruz. Cennete iman ediyoruz. Bir, iki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti gördüğünü söyledi mi, söylemedi mi? Söyledi. Kur'an-ı Kerim, uiddet lilmuttakîn, müttakiler için hazırlandı. Hazırlanacak değil. Hazırlandı diyor mu, demiyor mu? Diyor. Dolayısıyla, şu anda cennet var mı, yok mu? Yoksa biz öldükten sonra, kıyamet kopunca mı çıkacak? Yok canım, şu anda cennet var. Ayetler bunu apaçık söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunu söylüyor. o zaman, İki var ortasındayız biz. Cennet var, dünya var. Dünyada varız, şu anda duruyoruz, varın içinde varız biz. Cennette var değiliz ama oraya gitmek istiyoruz. Bizim için cennetin varlığı konusunda, bir gün Allah'ın müminleri cennete koyacağı, cennete giremeyenlerin cehenneme gireceğinde bir tereddüt var mı? Yok elhamdülillah. Peki neden bu büyük gerçek karşısında mümin insan cennet iştiyakı ile haramlardan kurtulmaz? Cennet heyecanı ile sabah namazına kalkamaz? Neden ilk nesil Allah onlardan razı olsun cennet kelimesini duyunca ellerindeki salkımı fırlatıp attılar? bir adım daha hızlı bir adım atsa, cennete basacak. Nasıl düşündüler? Çünkü, onlar cenneti, çok şirin bir vaat gibi görmediler. Hazır, aramızda bir ölüm engeli var, ölüm gelse gideceğim oraya, diye düşündüler. Tefekkürleri buydu. Biz, dünya hayatına, ve Allah'ın vaatlerine nasıl baktığımıza göre bu sonuca ulaşıyoruz veya ulaşamıyoruz. Adımız biliyor, adımız ve soyadımız gibi biliyoruz ki dünyanın kendisi, dünyanın sunduğu bütün şehvetler geçicidir ve asla yüzde yüz yararlı değildir. Neyi seviyorsan dünyada o senin için olumsuzluk da oluşturuyor. Yemekse yemek, şehvetse şehvet, malsa mal. Yeri geliyor fakir zenginden daha rahat oluyor. Cennette ise tam aksi var bunun. Ne var cennette? Yüzde yüz rahatlık var. Her şeyin gerçeği var. Burada muzun, Dinsan sağlığı için yararı kadar zararı olan şekli var. Üç tane üst üste yesen hastanelik oluyorsun. Orada muz, hiçbir şekilde zararı olmayan ve arzu ettiğin an ağzında lokman olarak bulunacak bir muz var. Muzsa talebin mesela. Bu imanımız, böyle iman ediyoruz. Böyle iman etmese bir insan, maazallah mümin olmaz. Mesela cennet ileride çıkacak. Allah Teala henüz yapmadı cenneti. İleride yapacak dese imandan gider insan maazallah. Sorun imanımızın dünya değerleriyle cennet değerlerini karşılaştıracak şuur, göz, düşünce arkadaş ortamına sahip olmamamızda kaynaklanıyor. Benim oturduğum ortamım çay içtiğim arkadaşlarım, imanımı benimle dert olarak, mutluluk olarak paylaşanlar, eşim, çocuklarım, büyüklerim, arkadaşlarım, her kimse, onlarla oturup kalktığımdaki, onların benden aldığı cennet heyecanı, benim onlardan aldığım cennet heyecanım, bende bir ahenk oluşturuyor. Allahu Teala'nın ayetlerini, değerlendirirken ben mesela Zuhruf suresinde 71. ayet وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Cennette canlar ne isterse gözler ne ararsa o var cennette buyuruyor Allah bu ayeti ben dünyanın hangi yeşil bahçesinde bostanında parkında deniz kenarında oturduğumda hangi güzel yeri kanarya adalarından karga adalarına kadar ne varsa dünyada nerede olur benim Anadolu'daki o şirin köyüm dedelerimden kalmış olan kavak ağaçlarının dere kenarında büyüdüğü o büyük Anadolu mutlu diyarımda veya İspanya'nın zeytinliklerle çevrili filanca mıntıkasında nerede olursam olayım وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ ayetiyle yani sen canın ne istiyorsa o sana gelecek muhakkak diyen ayetin gölgeleyemeyeceği ne vardır bu dünyada? Tekrar ashab-ı dönelim. Allah onlardan razı olsun. Hangi güzellik dünyada onların önüne kondu da şu güzelliğe bak ya, cennettekine benziyor değil mi, diyebildin sen onun önünde. Cennette çöp yok. Olmaz öyle bir şey. Çöpü olsaydı cennetin, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın, o çöpten bir parça gelseydi dünyaya, onunla dünyanın en güzel yerini kıyaslattırabilir miydin? Bu, Onlar, canlarının çektiği şeyle sonsuza kadar kalacaklar Enbiya suresinin 102. ayeti canım ne çekerek arzu ederek girdiysem cennete sonsuz olarak onu yaşayacağım sonbaharda solmayacak hiçbir şey fırtınası olmayacak soğuğu olmayacak yakıcı sıcağı olmayacak bir de ve ledeyna mezid mezid Gözleri doyasıya isteyecek insan oğlu bu. Şunu isterim, bunu isterim, bunu isterim. Daha bir şey isteyecek mecali kalmayınca arkasını vereceğiz Allah buyurur. Waladeyina hmezid. Bir de arkası var. Luhum ma'ishaun fihah orada istedikleri her şey var. Waladeyina hmezid ve fazlası var. İsteme kapasitemizin yetersiz kalacağı yer cennet. İst temel kapasitemiz arzu, tama, heyecan, hırs yetersiz kalacak. Öyle güzel şeyler var ve bu cennet mevcuttur. Ve bu cenneti Allahu Teala hurileriyle ve diğer gılmanıyla doldurdu. İnşaallah, lütfeder Rabbim de keremiyle mağfiret buyurur da bir gün girersem cennete. 2000 filan yılda İstanbul'da konuşurken andığım cennetin o gün orada Aslı'nın var olduğunu belki beni 5000 senedir belki 100.000 senedir bekleyen bir cennetin var olduğunu inanıyorum ben, iman ediyorum. Nasıl bu dünyada bir apartman dairesi, bir dükkan, bir yazlık, bir apart otel veya bir otelde yılda 15 günlük bir payım benim neyse nasıl bir araba bir koltuk nasıl cennet nimetleriyle kıyas edilebilir İşte Kur'an-ı Kerim'in ufkunu açtığı Müslümanla Kur'an-ı Kerim'i sadece cenazelerde okunur bir kitap Ramazan'da mukabele olarak indir okunur indirilir bir kitap olarak, gören Müslümanın, ufukları arasındaki fark bu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan ebediyen razı olsun, bunun esprisine bile kapı açmadılar. Esprisine, cennetle, dünya nimetlerinin, karşılaştırılması bile mümkün değil onlar için. Biz ise, yemekten sonra, eğlence konusu olsun diye, Huri duaları yapa duralım bakalım. Burada kardeşlerim, Müslüman tefekkürünü Allah'tan yana, Allah'ın anlattığı cennet ve cehennemden yana, Allah'ın kudretinden yana açtığı zaman, şehitlik de kolay olur. Mal infakı da kolay olur. Sabah namazına gitmek de kolay olur. Vallahi ve billahi, hiç Arapça bilmediği halde, Kur'an okurken, Rabbinin sesi kulağında çınladığı için anlayan bir Arap gibi tıpkı Arap gibi gözyaşları akıtarak ne ağlıyorsun diye sorulduğunda duymuyor musunuz Rabbim konuşuyor der mümin çünkü Kur'an Arap olana da Arap olmayana da bilene de bilmeyene de hitap edecek kudrette bir kitaptır şimdi Arapça bileni bile bunu niye anlamıyor çünkü meselesi Kur'an-ı Kerim'in Arapça bilme meselesi değil Yürekleri ona açma meselesidir. Tefekkür edilmesi gereken şey budur. Dünya, cılız, üç günlük, değersiz, sinek kanadı kadar Allah'ın gözünde değeri olmadığı halde, ne yazık ki ebedi cennetimizi gölgelemektedir. Ebedi cennetimizi gölgeliyor. Dünya, ahirete bakışımızı bulutlu hale getiriyor. Yok ahiret diyemiyor kimse. E, konvoy konvoy gidiyor insanlara ahirete zaten. E, elhamdülillah ezana iman ediyoruz. Belki namazımız da var, orucumuz var. Ramazan-ı Şerif'te hareketlenme oluyor. Herkes bir hacca gitmek istiyor ama bunun derin tarafına inmek gerektiği zaman Müslüman bile Böyle bir merakını görünce yakının uçacaksın be diyor. Uçacaksın dediğine aşırı gidiyorsun demek istiyor. Halbuki dünya ve cennet yani ahiret karşılaştırılacak olsa dünya bir Müslümanın en son cennete girecek olan Müslümanın cennette Allah'tan alacağı yerin 7'de 1'i kadardır. Bütün dünya belki daha da fazladır. Hem dünya derken şu top gibi olan şey değil. Onu kuşatan atmosferle beraber. Yani dünya 100 ise onu kuşatan atmosfer daha büyük. Bir mümin en son günahkar cehennemde yanmış, kavrulmuş bir mümin bile en son cennete girecek bu kadar yer alacak Allah'tan böyle bir cenneti Ebu Bekir ne alacak yahu anh. Süleyman Aleyhisselam'ın yerini mülkünü hangi hesap makinesiyle hesaplayacaksın İsa Aleyhisselam'a verilecek saltanatı bir bilgisayar hesap edebilir mi ya bu kadar büyük bir cennet zaman olarak da ebedi ve sonsuz bir cennet neden biz bu cenneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim uyarıcı peygamberimiz Bukhari'nin rivayeteti 6448. hadis-i şerifte ne buyuruyor? Cennet sizin herhangi bir tanenize ayakkabısının bağı kadar yakındır. Dikkat edin. Ne demek? Ayakkabının bağı ayakkabını bağlayan bağ. insana ne kadar yakın? Ne yakını canım? Ayağının derisinin üstünde işte. Bir milim iki milim. Cennet size o kadar yakındır. Cehennem de o kadar yakındır buyuruyor. Bize buna iman ediyoruz. Bu kadar yakın olan cenneti niye soluk soluk hissedemiyoruz? Niye bugün sabahleyin evden çıkıyorum ama Allah'ın izniyle akşamım cennettedir biiznillah. Niye diyemiyorum? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kılan akşama kadar Allah'ın zimmetindedir Deyu beni rahatlattığı halde o huzuru kendimde hissedemiyorum mesele şu kardeşlerim benim gözüm şöyle bir 20 santimlik bir alanda duruyor iki gözüm bakarken ortalama 5 kilometre temiz bir havada görüyorum görme açım açıldıkça 2 kilometre 3 kilometre olabiliyor yani bütün gözüm benim bir 20 santimlik bir şerittir ama gözümün önünde açılarak gördüğüm mesafe kilometrelercedir bütün bu kilometrelerce gören gözümü bir santim kadar olan parmağımla kapattığımda sıfır görürüm şu anda bakarken ben mesela sahilde baktığımda, kilometrelerce ötesini, görüyorum, hatta dünyanın sanki yuvarlak olduğunu görüyor gibi oluyorum, gemi böyle önce burnu görerek geliyor, sadece, bir şeker kadar bir şeyi, gözümün önüne getirdiğim zaman, önümdeki görüş mesafesi sıfırlanıyor. Gördüğüm, katrilyonlarca kilo, su, bir iki damlalık, su hacmindeki bir şeyle yok oluyor. Budur işte cenneti göremeyişimiz. Beş kuruş etmez Allah katında dünya, ama müminin gözünün önünde apartman dairesi olduğu zaman cenneti göremez. Görüş mesafeni sıfırlar. Halbuki mümin bilir ki, yani Allahu Teala'nın cenneti haktır. Herhangi bir şüphe yok. Milyarda bir bile şüphe yok cennetin varlığında. Elhamdülillah. Hıristiyanlar bile cennete inanıyor canım ne diyeceğim artık yani. Haşa Allah'ın oğlu var diyen Hıristiyanlar bile cennete inanıyorlar. Müslüman mı inanmayacak? Ama neden bu tatlı cennet için, ebedi cennet için bir saatlik düğünümü haramla geçireyim ben? Neden? İki saatlik zevk için ebedi cennet, feda edilir mi? Evet. Bu soruların cevabı, göz kilometrelerce geniş bir açıyı görüyor olabilir, ama bir kibrit çöpü bile, görüş açısını sıfırlıyor. Dünya ne kadar cılız olursa olsun, dünyanın cennetle aramızda, tampon olmaya kalkması durumunda, Sıfırlama kabiliyeti tamdır. Bu toplum baskısı, algı müdahalesi olduğunda böyledir. Cepteki mal hırsına büründüğü zaman böyledir. Arkadaş tilyakiliğine şekil aldığında böyledir. Eşler arası yanlış teşviklere evlat baba anne arasındaki ilişkilerde Yanlış, hatalı ilişkilere kayıldığında sonuç böyledir. Esasen dünya cennetin bir karışı kadar bile değil. Karışı kadar bile değil. Ama engelleme kapasitesi dünyanın sınırsızdır. Aynı şeyi ters taraftan Ashab-ı gördü. Ne yaptılar onlar? Gözlük olarak cenneti kullanınca Bizans sarayı çöplüğe döndü gözünde Rüstem'in önüne çıkan Rib'i İbni Amir radıyallahu anh çıplak ayağıyla terlikleriyle, çamurlu çamaşırlarıyla tak tak tak tak kralın önüne çıkarken gözünde cennet vardı Rüstem'in o mermer kaplı sarayını tuvaleti olarak bile görmedi Çünkü cennetten bakınca dünya bir çöplük göründü. Dünya senin eksenin olur da cenneti görmeye çalışırsan, çok ötelerde Adem Aleyhisselam'ın zamanından kalmış toprak bina gibi bir şey görürsün. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmıştı hatıratı var orada. Baba toprağı hatıra gibi görürsün. Bu bakış tarzını arıyoruz. Bugün İslam devletine elbette şiddetle muhtaçız, Ama basireti, tefekkürü bu sisteme ahenkli olmayanlar o İslam devletini ne yapacaklar ki? Biz bugün bakışı bu olan Müslümanlara, bakışı bu olan yetiştirdiğimiz yavrularımıza, İslam devletinden daha önce muhtaçız. Çünkü İslam devleti onu hak edenlerin e, bahçesine gelip kurulacaktır. Önce İslam'ın devleti gelsin, sonra onu hak eden Müslümanlar gelsin. Yok böyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yetiştirdi. Ashabı Medine'de İslam'ın devletini kurdu. Yetişmiş nesil, yani Allah'a bakarken böyle bakan, dünyayı cennetten seyreden, mümin, ancak Allah'ın izniyle, iyi işler umut eden, insan olarak bu dünyada yaşıyor. Burada, dünyada mümin, cennetle dünya hayatını karşılaştırmaya çalışıyoruz. Ben, küçük bir dipnot gibi müdahale edeyim, ne yapmaya çalışıyorum kardeşler? Beyinlerimizde, Allah'ı cenneti cehennemi mahşerde binlerce sene durmayı tefekkür edecek bir köşe açmaya çalışıyorum hem kendi beynimde tabi şüphesiz önce kendi beynimde haram sözünün beyinde nasıl şimşek gibi çakması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum huri kelimesinin eğlence konusu değil cennet vaadi olduğunu izah etmeye bunu düşünmeye uygun kafalar oluşturmaya çalışıyorum Rabbimin inayetiyle lütfu keremiyle şimdi dünya meşakkatli yer doğru bu meşakkatin en büyüğünü de peygamberler çekti aleyhimusselam peygamberler kadar çeken de olmadı ondan sonra da Allah katındaki değerlerine göre herkes çekti şehitlik belki de en meşakkatsiz bunun bir saat sürüyor neticede bir ömür Meşakkat çeken, ya Nuh Aleyhisselam'ı düşününce insanın aklı uçuyor yahu. Bu şaka değil, 950 sene. İnsan 950 sene bir kiloluk bir poşeti taşıyabilir mi elinde? 950 sene. Yani akşam oluyor da insan ceketini çıkarmadan evde oturamıyor. Ya patlıyor bir ceketi çıkarayım düşünüyor. 950 sene bu insan etten kemiktendi Nuh Aleyhisselam. Melek değil, cin değildi. Bir dakika ümmetinin derdini askıya asıp da oturayım diyemedi. Bir dakikaya Oğlu, karısı, herkes karşısına geçti. E bu, bunun çektiği eziyet. Nasıl rahat etti Nuh Aleyhisselam? Nasıl uyudu? Niye çıldırmadı? Çünkü onu o görevle görevlendiren Allah'ın, ona vaat ettiği cenneti hayal etti. Hiç geldi ona eziyetler. Hiç geldi. Nitekim, i̇bn Mace'de, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepimize, ciddi bir şekilde, ne düşündüğümüzü, ne düşünmemiz gerektiğini, e, hatırlatıyor. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada, Kafirlerin en mutlu, en ahenklisi bir kere cehenneme sokulup çıkarıldıktan sonra sen dünyada nasıl rahat mıydın dendiğinde ne diyorsun? ben hiçbir şey hiçbir iyilik görmedim dünyada diyecek. Yani bu dünyada 100 sene keyful sefa içerisinde yaşamış olsa bile cehennemi görmek ona bütün mutluluklarını unutturacak. Aksi de var bunun. Ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? dünyada en çok sıkıntıyı çeken mümin, cennete bir nefes yaklaştırıldığında, dünyada neler çekmiştin diye sorulduğunda, vereceği cevap şu, ben hiçbir şey çekmedim, hiçbir şey çekmedim. Cennetin görüntüsü bile, Allah'ın izniyle, bütün meşakkatleri sıfırlayacak. Böyle bir cenneti, biz elhamdülillah Allah'tan istiyoruz. Üstelik de bunun için, 10 sene aç kalacaksınız buyurmuyor bize. İnsan taakatı kadar şımarmadan ve cimrilik yapmadan Rabbimizin ibadet eden kulları olmamızı istiyor. Bizden çok çetin şeyler istemiyor Allahu Teala. Verdiği söz kesindir. Kaldıramayacağı yükü kimseye emretmem buyuruyor. Bana İslam devleti kur diye bir emri yok Allahu Teala'nın. Bütün İstanbul halkı 20 milyon namaz kılacak diye bir emri yok bana Allah Teala'nın. Benden istediği Allah Teala'nın sen şu kadar senedir şeriatımı öğreniyorsun, sesini ulaştırabildiğin her yere ulaştır. Cennet var, cehennem var, kabir var. Ey insanlar de gerisine karışma diyor Allah Teala. İbrahim aleyhisselam'a boş vadilere waizm fin nasi bil haji. Sen insanlara söyle gelsinler hacca diye buyurdu Allah. Bir baktı İbrahim aleyhisselam ki, uçsuz bucaksız vadiler, dağlar. E Rabbim ben kime söyleyeceğim bunu dedi. Kime diyeceğim de gelecekler. allah Teala buyurdu ki, sen söyle, sesi ben ulaştıracağım. Bir ilmihal kitabı okumamış bir Müslüman bile, Hacca gideyim diye bir sevda taşıyor. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duyduğu için, ondan belki dört bin sene sonra, beş bin sene sonra, hala hava molekülleri İbrahim Aleyhisselam'ın, ey insanlar, Allah sizi hacca çağırıyor, Mekke'ye dediği sözü duyuyor ya. Okuma yazma bilmeyenler de bunu duyuyorlar. Antarktika'da yaşayan Müslüman da duyuyor. Allah duyuruyor çünkü. Onun için de ihrama girip, İlk hac pozisyonunu aldığında mümin ne diyor? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyor. Yani buyur Allah'ım buyur diyor. Hangi, nereye buyur diyoruz? Ve ezzin fin nasi bil haç. İnsanları hacca çağır ey İbrahim sözüne. Yani burada bizim takatımızı aşacak bir şey yok. Biz çıkıp minareden bağıracağız. Allah kalplere ses duyurup camilere getirecek. Biz bugün cennet sevdamızı kendi bağrımızda tutuşturup insanlara aktarmaya çalışırken olmayacak bir işi hayal etmiyoruz. Bir iznillahü teala Allah'ın lütfuyla ve keremiyle bütün insanlar fıtrat üzere yaratılıyorlar. Bu fıtrat üzere yaratılan insanlar Allah'ın sesini orijinal kalıplarında bir grubun, bir şahsın, bir kliğin herhangi bir şekilde kendisine benzettiği şekilde değil orjinal Allah'ın Cebrail aleyhisselam ile peygamberine gönderdiği ve bize ulaşan mübarek standardıyla hangi gönüle girse bir iznillah o bir iz yapar bugün yapar bir zaman sonra yapar bugün biz cenneti tasavvur etmeye çalışıyoruz ve iddia ediyorum ki bu cennet ciddi bir şekilde düşünülecek olsa uykusuz bırakar uykusuz bırakar bıraktı nitekim bıraktı cennet sevdası cehennem korkusundan aşağı değildir etki bakımından mümin insanlar bir cennet sevdasıyla tutuştular mı yataklar onlara zevk vermez artık dünyada saat çekmeye başlarlar yani ne zaman da benim ne zaman bitecek ömrüm? Rabbime ne zaman kavuşacağım diye düşünmeye başlarlar. Bu nedenle biz bugün Allah'ın izni, keremi ile cenneti ve cehennemi düşünme kabiliyetini geliştirmek zorundayız. Aksi takdirde bu dünyayı şeytan değilmen gibi kafamızda döndürüp duruyor. Mesela cennet deyince asla ve kat'a hiçbir hayalin o düzeyde olamadığı yerdir cennet diyoruz. Hiçbir beklentinin düzeyinde olmayan bir yerdir cennet diyoruz. Neden? Çünkü ben çok büyük hayaller kuruyorum. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Mesela 2700 katlı bir villam olsun orada istiyorum. Daireler arasında otoman olsun istiyorum ne insanoğlu dünya işte kapitalist dünyanın müslümanı böyle düşünür olur mu cennette olur maşallah ne, ne güzel yer cennet olmadı cennet muhakkak bunun da üstündedir benim hayalimle çizgisi belirlenecek cennet küçük cennettir onu vaat etmiyor Allah veledeyne <gülüyor> mezide ne hayal ederseniz daha ötesi bizde yok Allah'ı geçecek kimse Celle Celaluhu. Cennet bu. Cennette bir şey daha var. Bu nimetler, bu güzellikler, hepsini unutturacak bir şey daha var. Allah var. Cemalullah var. On binlerce kere secde edip, belki gözyaşlarıyla andığımız, milyonlarca kere tesbih ve tekbir ile andığımız Allah'ı göreceğiz sadece bu bile cennetin bir tane olması için yeterli ve cennette bambaşka bir şey daha var bugün ufkumuzu aydınlatacak düşünceye zemin hazırlasın diye cennette bir şey daha var ne o? bu dünya hayatının tamamı tatlı hatıralara dönüşecek hatırlayacağız buraları o neydi yahu Zorla hoca bize cenneti düşünmeye mecbur ederdi. İnşallah bu beni dinleyen kardeşlerim de "Gidelim şu hocayı bulalım nerededir?" diyecekler. Orada adres aramak yok, navigasyon yok. Neden? Çünkü cennette adres aramak, nerede oturuyor demek yok. İçinden o geçince arzu ettiğin yerde bulunmak var. İnşallah, ola ki, mağfiret esintileri, beni de bulursa, beklerim. Ömer bin Hattab'la beraberizdir. Hayal mi? Vallahi hayal değil. Arzum, temennim. Olur mu? Niye olmasın? Allah Rahimdir. Beni de affeder. Umut varım. Bir, delilik yapmazsam kapısını niye bana kapatsın Allahu Teala. Cennette bu dünyanın tatlı sohbetleri olacak. Acıları hatırlamak yok. Ama vallahi ve billahi, kasamen billah bu konuşma orada tekrarlanacak. Bir atlayabilse öbür tarafa var ya, bir geçebilsek. O o tarafa bir atlayabilsek ama melekler bu hasretimizi, içimizi kavuran bu sevdayı kaydediyorlar. Rabbim şahidi olsun. Bu manzaramıza Allah şahit olsun. Melekleri şahit olsun. Bu hayaliyle cennet bizi kavuruyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Cennette bir şey daha var. Nedir o? Dünya ile karşılaştırıldığında cenneti cennet yapan şey nedir? ebedilik ebediliktir 2700 yıl 18.715 yıl 2 milyar 15 yıl 8 milyar 17 milyon sene böyle şeyler yok yok takvim yok rakam yok cennette hangi şeyi düşünüyorsan daha fazlası var Allah'ta ne düşünüyorsan rakam ne kadar düşünüyorsan sıfırda kalıyorsun gene cennet böyle bir yer ve cennetin bir özelliği daha var o da cennette hiçbir şekilde hasret çekmek yoktur Dünya ise sevdiklerini hasretle yaşadığın yerdir. Ya da ayrılma korkusuyla yaşadığın yerdir. Cennet ise hiçbir şeye hasret kalmayacağın yerdir. Allah'ın izniyle. Ölüm ne olacak peki? Hepimizin bildiği hadisi şerifte, allah Teala en son cennete giren girdikten sonra meleklerini emredecek. Ölüm dediğimiz şey, hayvanları, canlı insanları, cinleri, melekleri muhakkak bulacak olan ölüm dediğimiz şey, bir koç haline getirilecek, cennetle cehennemin arasındaki bir yerde onu bir melek kesecek. Ve o zaman bir ses buyuracak ki artık ölüm yok kullarım. Bundan sonra korkacağınız bir şey kalmadı. O gün cehennemdekiler daha fazla üzülecekler. Çünkü ölüp kurtulacaklarını zannediyorlardı. O manzarayı görünce ölüm öldü anlayınca bitti. Mümin cenneti bu şekilde tasavvur ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelir sana anam, babam feda olsun ya Resulallah der. Şiir okurken değil ama, gerçekten canını getir, denen yer olduğu zaman, biiznillahü teala, bütün kusurumuza rağmen, dünyanın değirmen gibi başımızın üstünde, çevrilmesine rağmen, düşünme, zorluğumuzun bizi bunaltmasına rağmen Allahu Teala'nın rahmetine sığınıyor ve bu cennetten bizi mahrum etmemesini yalvarıyoruz elbette ucuz değil ceh cennet cehennem de boşuna değil ama bir gerçek var ortada çok da kolay değil temenni ile de değil en azından bir çırpınış, bir gayret, meleklerin gördüğü bir ortamda ki her yeri görüyorlar, bu kadar yapabildim ya Rabbi. Tembellikten değil, hantallıktan değil, becermekten bu kadar, elimden geldiği sözü, Allah'ın izniyle muteberdir. Burada hızlı bir şekilde, bu cennet, tasavvurumuz neden böyle? sorusuna hızlı bir şekilde cehennem versiyonuna geçelim bunun sık sık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini duyuyoruz ne buyuruyor cehennem ateşinin şu kadarda biri dünyada size ateş olarak verildi dikkat edin diyor işte 70 defa azaltıldı azaltıldı azaltıldı dünyaya verildi size bu rakam 70 ise mesela Bugün dünyadaki en güçlü ateş nedir? Filan madeni eriten, işte kaç, 800 bilmem ne derece ateştir diyelim. Veya bin derece diyelim dünyadaki ateş oranını, bunu e, bilimsel karşılığını bilmiyorum. Bu, yetmişle çarpıldığı zaman cehennem ateşi ortaya çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, نَحْنُ ve تَذْكِرَةً lil لِلْمُقْو۪ينَ yani bu dünyayı aklı olanlar için ve dünyada yaşamak isteyenler için bir örnek olarak getirdik diyor. Bunlardan biri de ateştir. Yani allah Teala'nın bu sözünü söylüyor. Sonra da ateşten de örnek veriyor. Bu dünya olduğu gibi ateşiyle, suyuyla, bahçesiyle yaşamak için yani ateş de aslında dünyada nimet. Kazaya sebep olup yaktığı zaman ayrı ama ateş nimettir fakat ahirette ebedi nimet olmayacak cennette tüp gaz olmayacak doğal gaz kullanılmayacak cennette yemek pişirmek yok dolayısıyla cennette ateşin hiçbir çeşidi yok olduğu gibi zarar olarak cehennem var ve cehennem de tıpkı cennet gibi mevcut şu anda henüz gaz siparişi verildi falan, öyle değil ki cehennem yanıyor şu anda yanıyor Peki neden biz tıpkı cennet konusundaki düşüncemizde olduğu gibi neden biz cehennem konusunu gözümüzün önünde hissedemiyoruz? Ve ben kendi nefsime diyorum elektrik çarpar sözünün ağırlığı kadar cehennem çarpar sözü niye etki etmiyor? Neden Cehennem hakkında neredeyse tablo bile yapacak kadar bilgimiz var da, bir haram işlerken cehennemi tasavvur edecek, düşünecek kadar etkinliğimiz yok. Neden cehennem ayetleri okurken veya dinlerken etkilenme oranımız gitgide düşüyor? Burada biz bir kusur yapıyoruz. Nedir o? elektrik akımının çarpmasındaki ağırlıktan daha aşağı çektik Kur'an-ı Kerim'in cehennem tehdidini. Allah'ın kudreti ile elektrik kudreti arasında bir karşılaştırma bu. Dile söylerken bile insan rahatsız oluyor. Hiçbir Müslüman işte 220 volt elektrik çarparsa ne olur Allah çarparsa ne olur karşılaştır desen bunu hiçbir Müslüman dinlemek bile istemez deli misin sen ne yapıyorsun ama elektriğin çarpma gücüyle Allah'ın cehenneminin yakma gücü arasında esasen karşılaştırmamız var bizim dillendirmiyoruz bunu tavırlarımız eylemlerimiz faize karşı gevşek tavrımız Allah'ın düşmanı kafirlere karşı esnekliğimiz, Allah'ın haramlarına karşı laubaliliğimiz, Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın cehennem tehdidini şakaymış gibi algılamamız, aslında Allahu u Teala'nın kudretiyle elektrik voltajının kudreti arasında karşılaştırma yaptığımızı gösteriyor. Fiiliyatta var, sözlü eylemde yok ve ma Allah hakkı kadri ve ma kadarullah hakkı kadri bu Allah'ın gücünü hakkıyla düşünmediğimizi gösteriyor bir ikincisi mezarlığa gittiğimizde nispeten duygusal oluyoruz orada hafif bir cehennem esintisi hissediyoruz ama ne yazık ki ölüm korkusu, sürekli olduğu halde, sürekli olması gerektiği halde, süreklilik gereği mevcut olduğu halde, çünkü ölüm devam ediyor, biz bunu, bir bağışıklık ortamında kaybediyoruz. Ölümü, etki olarak kaybettikten sonra insan, sonra onun korkacağı herhangi bir şey kalmıyor ortada. Ölüm kaybolduktan sonra, en etkin ilaç filanca morfindir deniyor. O bile ağrıyı kesmedikten sonra aspirin ne yapacak sana? Antibiyotik ne yapacak? Ölüm bizim karşımızda en güçlü tehdidi Allah'ın. En ağır uyarıcısı. O bile e, kesinlikle bizi uykusuz bırakması gerektiği halde Tam aksine, yani bol bol mezarlıklara mermer dikip duruyoruz. Kainatın, Efendisi'nin etrafında pervane olmuş ashabı kıramın kiramın, Medine'de taş bile yok mezarlarının üstünde. Bizde ne olduğu belli olmadan gidenlerin üstünde bir kamyon taş var. Neden? İçiyle ilgilenmeyenler dışı ile ilgilenip teselli buluyorlar çünkü. Bu, Neye benziyor biliyor musunuz? Bir öğrenci imtihana giriyor. Öğrenciye soru kağıdı veriliyor. Bir soruyu cevaplıyor. Oturuyor camdan dışarıyı seyretmeye başlıyor. Yahu senin daha cevap vereceğin bir sürü soru var. Bir tane cevapladık diyor. Bu çocuğun, bu talebenin, Kimse bu imtihana girenin hafif bir timarhane görmesi gerekiyor. Mesela sen 20 soru cevaplaman gerekiyor. Bir tane seni cevaplamışsın. O da zaten doğru olup olmadığı belli değil. İmtihan bitmeden, imtihan heyecanını kaybeden psikiyatrik vakadır. Bu imtihan bitti ver kağıdı denecek. Kağıdı vereceksin. Sonucu alacaksın. Ondan sonra sen oturup keyif yapabilirsin. Halbuki sen ne yapıyorsun? Daha soruları bile bitirmemişsin. Sanki sonucu almış gibi hissediyorsun kendini. Allah'ın bize sunmuş olduğu hayat imtihan. Bu imtihan ölünce bitecek. Ölünce mezara gireceğiz. Hesap yerine gideceğiz. O zaman belli olacak. Yani saçımız ak mı kara mı diye. Ne yazık ki şeytan bu büyük cennet ve cehennem gerçeğini becerip gözümüzde küçültmüştür. Elhamdülillah imanımızda da küçültmedi. Çünkü iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ama aktif olamayışımızın nedenine pratikte bir küçültmeyi başardı çünkü. Ashab-ı ise Neye inanıyorlardıysa cennet diye günlük hayatında yüzde yüz operatikti. Böylece ashab-ı kiramın cennet deyince kanatlanmaları da gerçekti. Cehennem deyince yandı elim diye sağına soluna bakmaları da gerçekti. İnşallahü teala bizde Rabbimizin lütfuyla, inayetiyle, ihsanı ile o noktalara doğru yürümekte muvaffak oluruz.